701. konu, 10 kişiye başkan tayin etmek, Hudeyb'in babası Şihab el amberi şöyle anlatıyor, Tüstır şehrinin kapısında ilk ateş yakan benim, o sırada Ebu Musa el-Eşari yere düştü, Tüstr'i fethettikten sonra Ebu Musa beni, kavmimden 10 kişiye amir tayin etti.